Su hakkına hoş geldiniz ben Akgül İlhan Ben Nuray Yüce Evet birkaç haftadır gündemimizi En fazla meşgul eden konulardan bir tanesi Kuraklık, kuraklık deyip duruyoruz Biz de bir programımızı bu konuya ayırdık Ve doğal olarak Türkiye'de de iyice etkisi altına aldı Kuraklık tüm su varlıklarımızı Tehdit eder hale geldi En fazla bunlardan payını alan da Göller, çünkü yağış yok Ve gölleri besleyen de su olmuyor Ancak su kullanımı Tam gaz devam ediyor Evet Gölleri besleyen akarsular üzerinde bir sürü barajlar, HES'ler yapılıyor. Göller iyice kuruyor çünkü onları besleyen nehirler tutulmuş oluyor. Göllerden izinli ya da izinsiz su çekimi artıyor. Su seviyesi düşüyor. Göller öncelikli olarak yaşam hakkımız olan insani su kullanımı için değil... ...sanayinin talepleri için kullanılıyor veya endüstriyel tarımın talepleri için kullanılıyor. Yine yok olup gidiyor. Bir de tabii iklim değişikliği var. Onun sonucu olan kuraklıkla birlikte bu tablo daha da karanlık, karanlık bir hal aldı evet. ve alıyor. Şimdi bu haftada bu göllerden birini konu edinelim dedik. Sapanca tehdit altında olan bir göl. Sapanca dünyada e, suyu doğal olarak içmeye elverişli olan birkaç gölden bir tanesi. Yani kendini yenileme kapasitesi aşılmazsa gölden gelen su herhangi bir işleme tabi tutulmadan içilebilecek kadar temiz ve kaliteli de bir Hı -hı. su aynı zamanda. Sakarya'nın bütün su ihtiyacını bu Sapanca Gölü karşılıyor. İki ilin sınırları içerisinde aynı zamanda hem Sakarya'nın hem de Kocaeli'nin il sınırları içerisinde. Bu gölü besleyen iki tane temel şey var, kaynak var. Bir dereler, bir de gölün altından kaynak suyu çıkıyor. 13 tane dere besliyor Sapanca Gölü'nü. Böyle bir gölün den bahsedeceğiz. Yani ee, de bir resmini çizdik yani. Evet, resim. önce bir resmini çizelim dedik ama Hı -hı. bu göl uzun zamandan beri e, aslında bir feryat içerisinde kuruduğuna ilişkin suların çekildiğine ilişkin dair haberler çok sık yer almaya başladı basında. Hı -hı. E, evet. Geçtiğimiz temmuz ayında e, bir veri vardı örneğin haberler yansımıştı e, gölde su seviyesinin 31.52 metreye düştüğünü söylüyordu. Evet. Durum evet. daha da vayımleşiyor, değil evet, mi? Evet, gittikçe vayımleşiyor. Ee, zaten ondan öncesi bile var. Yani Mart ayında bile, geçimiz Mart ayında bile göle yeterince su girmemiş. Ee, bunun sonucunda da işte yosunların, alglerin artması sonucu e, gölün rengi değişmiş artık, kızarmış göl. Kıyıdan dört beş metre kadar çekilme yaşanmış ve çekilme bazı yerlerde altı yedi metreye kadar ulaşmış. Şimdiye dönecek olursak, 18 Ocak 2014 tarihi itibarıyla. Gölün kodu 30.44 metreye kadar inmiş. Şimdi bu ne demek? Normalde bu gölün belli bir derinliği var. Kritik seviyesi ise bu derinliği 29.90 metre. Şimdi 29 son veri neydi? Son veride 30.44. Evet, arada sadece yarım metrelik bir mesafe kalmış. Bu kritik seviyeye inerse artık bazı şeyler için çok geç olacak. Yani gölün tekrar eski haline gelmesi zorlaşacak. Bu aynı zamanda son 10 yılın en düşük seviyesi. Olarak tespit edilmiş. Sapanca'dan Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı'na da buradan su çekilmeye Hı -hı. başlanıyor. Çünkü barajda iki haftadan az bir zaman... içinde Barajı'nda edil... su azaldığı evet. için buradan Hı -hı. su çekilmeye başlanıyor Hı -hı. değil mi? Evet aynen öyle oluyor. Ee, ve Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan bu barajda kalan su miktarı ancak böyle iki haftaya falan kadar bir şey. Ondan sonra onlar da tabii aynı e, meseleyle yüz yüze gelecekler. Zaten Türkiye'nin her yerinde şu anda kuraklık yaşanıyor yani. Evet. Öyle bir durum var. Şimdi bu göl e, sadece hani İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Sakarya'ya içme suyunu sağlayan bir göl değil. Aynı hmm. zamanda kendine has bir ekosistemi var. İçinde yaşayan hayvan ve bitki örtüsüyle de e, evet. çok önemli bir yere sahip. E, ayrıca doğal güzelliğe de sahip bir alan. E, ulusal ve uluslararası sörf, yelken ve kürek e, ...yarışmalarının yapıldığı... E, ...bir göl aynı zamanda... ...yani uluslararası organizasyonlara da... ...ev sahipliği yapıyor... Evet. E, ...böyle bir e, gölün... E, ...durumunu bugün konu edinmek istedik... Evet. E, yani. ...vahim e, şeyler var... ...aslında uygulamalar var... ...uzun Çok zamandan önemli. beri... E, evet. ...şu andaki suyun çekilmesinde... Hı -hı. ...iklim değişikliğinin... E, ...etkisi var ama... Asıl olarak da herhalde bu göl için öncesinden başlayan kullanım çeşitliliğini evet, ifade ediyor olmak lazım. Evet biraz ondan bahsetmek lazım. Şimdi hem kirlilik meselesi var hem de çok fazla su çekimi yapılıyor. Bu su çekiminden bahsedecek olursak ilk olarak endüstriyel faaliyetler için yıllardır kaçak biçimde su çekiliyor burada. Proses suyu olarak kullanılıyor. Yani işte o işletmenin temizliği soğutması için başka biçimlerde de kullanılabiliyor bu su. Bu da tabii göldeki suyu hem tüketiyor hem de yoğun şekilde kirletiyor endüstriyel kullanım olduğu için. Herhangi bir kontrol ve yaptırım olmadığı için de Kocaeli'nin sanayisi bu, buna devam ediyor. En fazla Kocaeli'de bu sanayi e, yani palazlandığı için diyelim oradan devam ediyor. Bu da yetmiyor. Zaten fazlasıyla tehdit altında olmasına rağmen... ...Türkiye Petrol Refinerileri Anonim Şirketi TÜPRAŞ dediğimiz e, eskiden işte... Kit olan yani kamu iktisadi teşebbüsü olan yalnız 2005'te özelleştirilmiş bir şirket var. Hı hı. 2005'ten önce belli bir miktarda su alıyormuş. Kamu iktisadi teşebbüsü olduğu için bir para ödemiyormuş. Ancak 2005'te özelleştirildiği için para ödemesi gerekirken aynı şekilde devam ediyor. Bir sürü şey değişmesine rağmen şirketle ilgili aynı işlemi devam ettiriyor yani su çekmeye devam ediyor. Şimdi bu para meselesine girmeden önce aslında bu Tüpraş'ın e, buradan çektiği suya evet, bakmak lazım. Bakmak 2012 lazım. yılı içerisinde 7.4 milyon metreküp su çekmiş Tüpraş. Eee 2014 yılı için ise iki katına arttırmayı e, hedeflerini, öngördüğünü... E, ...söylemiş TÜPRAŞ yetkilileri... ...çünkü e, diyorlar ki işte... ...bir... E, ...ful oil e, dönüşüm... ...projesinde... E, ...bu suyu kullanmak istiyoruz diyorlar... ...ve bunun için de e, su miktarında... ...bir artış öngörüyoruz diyorlar... ...ve bunu bir kazanılmış hak olarak... ...ifade ediyor... E, ...şirket yetkilileri... yani. Hı -hı. Sapanca Gölü e, gittikçe su kaybederken e, gündeme geldi asıl olarak Tüpraş'ın neden buradan su çektiği ama senin Hı -hı. de az önce ifade ettiğin gibi e, su çekmesi değil de bunun karşılığı para ödememesi. Para ödememesi mesele oldu yani biraz. Evet gündeme evet. gelmişti. Oysa e, su miktarının arttırması. Hı hı. Başlı başına bir problem ama su çekmesi herhalde temel sorun. Evet. Dönüp buna bakmak lazım. Çünkü burası az önce de ifade ettiğimiz gibi içme suyu niteliğinde hı hı. niteliğine sahip bir göl. Buranın asıl işlevi de bu olmalı. E, bu olmalı. Doğal olarak, ee, evet. Buna ilişkin olarak Saski'nin e, bir açıklaması var. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi. Evet. Hı hı. E, ...diyorlar ki DSI Genel Müdürlüğü kayıtlarında endüstriyel amaçlı bir tahsis olmadığı çok açık. Hı -hı. E, aynı zamanda TÜPRAŞ'ın e, da buradan su çekmesi yasal değil deniyor. Hı -hı. E, gölün sadece insani amaçlı olarak kullanılması gerektiğini de, e, ifade etmişler. Hı -hı. Gölün kapasitesinin ancak insani amaçlı kullanıma yeterli olabileceğini belirtmiş. Bu evet. bölümde suyla ilgili herhalde de, e, en ciddiye alabileceğimiz bir, bir makam. Evet, makam. evet tabii, yani tabii ki de esas mesele şu, yaşam hakkı olan suyun insani ve ekolojik kullanım için kullanılması. Yani bu e, kullanım yerine sanayinin sürekli artan talebine cevap vermek için tüketilirse su bu hakkın gaspından bahsetmiş oluruz aslında. Yani olan zaten bu tam olarak da. Ee, tabii şey de var yani gölden aşırı su çekimi sadece tüpraşa has bir durum değil, değil. Başka sanayi kuruluşlarıyla da sınırlı değil. Başka yol, e, yöntemleri de var bunun. Mesela kentsel alanlardaki park, bulvar, refüj ve kavşaklardaki ağaçlar, çimler yine vahşi sulama yöntemiyle. Yani suyu bırakıyorlar, salıyorlar ve e, saatlerce o su orada e, toprağa iniyor. Bu şekilde kullanıldığı için de e, bir miktar şey oluyor. Hani e, su... ...tasarrufu sağlanmamış oluyor. Su gerçekten... ...kötü bir şekilde ısraf edilmiş oluyor. Yine kurumasında... ...rol oynayan başka etmenlerden bir tanesi... ...biliyorsunuz ülke genelinde kurak... ...geçti yaz. Kış aylarında da... ...aynı şekilde devam ediyor. Yok. Yok. Ee, bu gölü besleyen... ...şeyler üzerinde, akarsular üzerinde... ...bir sürü... E, ...ambalajlı su şirketleri türedi. Hı hı. Daha önceden de vardılar da... ...yani sayıları da gittikçe artıyor. Şimdi bunlar tabii... E, ...mesela İstanbul Deresi'nin üzerinde... Tam böyle derenin başladığı noktada suyun en fazla aktığı noktada birkaç tane şirket var. Bu şirketler suyu ambalajlıyorlar ondan sonra da değişik yerlere satıyorlar ancak o dere kuruyor. Hı hı. Böyle bir sürü dere var doğal olarak e, gölü besleyen dereler kurumuş oluyor bir evet. de bu şekilde yani. ...gölün kurulma nedenlerinden bir tanesi de bu zaten. O bölgede yaşayanların ifadeleri Hı, var, evet. onları aktaralım. Bir tanesi işte Yanık Köyünden Ferruh Yanık isimli bir köylü yapılan bir röportajda şöyle demiş... ...Yanık Derisi'nin bu son zamana kadar en kötü dönemi. Bunun çeşitli sebepleri var. Bölgemizde şişirme suyu yapan 20-25 civarında fabrika var. Köyümüzün üstündeki tepelerde bütün su kaynaklarını alıp... Fabrikalarında değerlendiriyorlar. Dolayısıyla o suların eksilmesi hem Yanık Deresinin hem de diğer derelerin sularının azalmasına ve Sapancı Gölü'nün beslenmesine zararı oluyor. Bazı yerlerde 30 metreden fazla, bazı yerlerde 15-20 metreden fazla çekilme var. Diyor. Hı hı. Bu çekilmenin de zararı su seviyesinde en az iki metre düşüşe neden olduğunu ifade etmişler. Şu anda kendi aralarında böyle bir e, ifadeleri var. Bizim uçurum diye tabir ettiğimiz bir noktadayız diyorlar. Yani suyun bulunduğu yerden hemen dikine derinlik başlıyor. Evet, evet. Yine Sapanca'nın Kırpınar sahilinde bir işletme sahibi Deniz Akkayamar da e, şeyden bahsetmiş Sapanca Gölü'ndeki çekilmeden. Gözle görülür bir artış olduğunu söylüyor ve bu çekilmenin e, kötü sonuçlar doğuracağını belirtmiş. Bu sene iki metre sahilde su çekilmesi oldu diyor. Bizde de dağda karlar Mart Nisan aylarında eridiğinde tekrar aynı seviyeye gelir su. Ama artık bilemiyoruz gerçekten gelip gelenecek mi? Biz de endişeyle bekliyoruz. Gözle görünenin de üstünde bir çekilme oldu demiş. Evet. evet Göz sadece kurumuyor. Aynı evet. zamanda kirleniyor da. Aslında bunlar birbirini destekleyen unsurlar. Yani göl küçüldükçe kirlenme oranı da artıyor ama kirletici unsurlar da ayrıyeten var Sapanca Gölü için evet. diye söyleyebiliriz. Suyun kalitesinin bozulmasının ciddi belirtisi olarak da bataklıkların oluştuğu. ...tespit edilmiş. Yine Saski Başkanı'nın e, bir açıklaması var. Su çekimi devam ederse göl içme suyu olarak da kullanılmaz hale gelecek diyor. Göldeki ekolojik denge ve besin zinciri olumsuz yönde etkilenecek. Bu da Sapanca Gölü'nün içme suyu olarak elden çıkması anlamına geliyor Hı -hı. diye devam ediyor. Evet. E, gölde kısa sürede normal dengesine dönmezse arıtma sorununu ortaya çıkar... Bundan sonra ne yapacaklar? Bu sefer içme suyunu yine bu gölden karşılamak üzere hareket etmeleri durumunda arıtmaya maliyet ayırmaya başlayacaklar. Aslında şu anda sıfır maliyetten içilebilir su sağlanan bir yer için e, maliyetli bir e, içme suyu tesisi kurmaya çalışacaklar. O da bize daha pahalı bir su olarak vatandaşa geri dönecek Geri dönecek. Evet, Evet. şimdi bu da yetmezmiş gibi bir de şöyle bir olay oldu son dönemde. Marmaray projesinin kazı çalışması sırasında o çıkarılan atıklar... Ee, ...Sapanca Gölü'ne döküldü. Yani buna izin verildi. Dört bin, Dört bin kamyon, kamyon dolusu, dolusu hafriyattan bahsediyoruz. Bu nedenle Sapanca ilçesinin belediye başkanı hakkında görevini kötüye kullanma suçundan... ...üç yıla varan hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Savcılığın bu teşebbüsüne İçişleri Bakanlığı izin vermediği için Danıştay'a başvuruldu. Mahkeme işlerlik kazandı ve ilgili ilçe belediye başkanı mahkemeye sevk edildi. Ama sonuçta mahkeme bu şahsa 6 ay ceza veriyor ve iyi halden beş aya indiriliyor bu. Evet. Bu şekilde... Ama gölün temizlenmesi ayrı bir maliyet. Tabii. Ayrı Onun bir maliyet için... bir de acaba gerçekten temizlenebilecek, <gülüyor> temizlenebilecek mi? <gülüyor> temizlenebilecek mi? O da bir, evet. bir soru. Şimdi bir ara verelim müzikle. Totolo monposinadan deniyoruz. El Pescador. Müzik Chorro yatar raya, la canoa de baresque, para llegar a la playa, va subiendo la corriente. Con chorro yatar raya, la canoa de baresque, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna. Kırk Evet, su hakkında Sapanca Gölü'nün durumunu konuşmaya devam ediyoruz. Göl kirleniyor, kuruyor, aşırı çekimden dolayı, aşırı kullanmadan dolayı. Şimdi tabii hal böyle olunca Sapanca Gölü ile ilgili bir takım hukuksal süreçler de başlatıldı. Öncelikle mecliste iki tane soru önergesi verildi. Bir de meclis araştırması, evet, onun için öneride bulunuldu. İlkin e, Engin Özkoç milletvekillerinden Sapanca Gölü'nden su çekimleri ilgili olarak e, onlarla ilgili olarak soru önergesi vermişti. Tüpraş'ın Sapanca Gölü'nden su çekmesiyle evet. ilgili e, olarak Orman ve, ve Su İşleri, işleri. Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanıtlaması talebiyle. Evet e, bir de hani, bilgi edinme dilekçesi bu dilekçede şu sorular varmış. Ben bir iki tanesini okuyayım sen onların cevaplarını okursun o şekilde yaparız. Cevap yani cevaplarda cevap değil ama. Evet birinci soru şöyle. Tüpraş'ın Sapanca Gölü'nden su çekmesinin hukuki bir dayanağı var mıdır? Varsa nedir? İki de şöyle. Tüpraş'ın Sapanca Gölü'nden su çekmesinin hukuki bir dayanağı yoksa... ...yasa dışı sayılacak bu işlem için açılmış bir soruşturma var mıdır? Şimdi buna ilişkin verilen yanıt da şu söylenmiş. E, aslında bir yanıt verilmemiş. Seka, İpraş, İksaş... Petkim, Tüpraş gibi kitlerin su ihtiyacı 1950 yıllarında yüksek planlama kurulu tarafından planlanarak bakanlar kurulu kararı ile su ihtiyacının Sapanca Gölü'nden karşılanması kararlaştırılmıştır. Su tahsisi bakanlar kurulunca doğrudan yapıldığından verilecek suyun miktarı projeye bağlı olarak DSI Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Cevap bu. Hmm. Yani burada bir cevap yok aslında. Hmm. Ee, As bu bu e, belirttiği kurumlardan e, yanıt alınabilirdi hı hı. E, ve doğru düzgün bir cevap verilebilirdi. Hı. Sadece diyor ki ben bunu işte 1950'de zaten şey yaptım planladım. Görevi DSE'ye devrettim. Soto, Siz gidin onlardan attın, alın yani. der gibi. Aynen öyle, <gülüyor> öyle demişsiniz fazla. Üçüncü soru. Sapanca Gölü'nden su çeken kamu ve özel sanayi kuruluşları nelerdir? Ona ilişkin olarak da şöyle bir yanıt vermişler. İşte Sapanca Gölü'nden Kocaeli'nin ihtiyacı olan 30 milyon metreküplük suyun düzce Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, illeri içme Suyu, Entegre, Havza Yönetimi, Master Planı çalışması tamamlanıncaya kadar geçici olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ye tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Evet. Yani. Bu da doğru düzgün. Bu, Bunda da bir yanıt yok. Yani <gülüyor> e, soru e, ne veriyorsunuz? Evet. Hangi, hangi kamu ve özel sanayi kuruluşları ne, veriyorsun yani. diyor ee, bunu hmm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tahsis ediyorsa yine bundan alıp yanıt verebilirdi evet. aslında hmm. yanıt Yapamış. vermemek için yani çevirmişler biraz evet. dördüncü soru sanayi kuruluşlarının Sapanca Gölü'nden su çekmesinin göle verdiği zarar konusunda çalışma yapılmış mıdır yapılmışsa bu çalışmaların ...tarafıma iletilmesini rica ederim demiş. Bir de beşinci soru var. Sapanca Gönül besleyen su kaynaklarında kaç adet su dolum ve şişeleme işletmesi mevcuttur? Bu işletmelerin isimleri nedir diye sormuş. Ona evet. gelen Şimdi bakalım. Şimdi burada da soru da e, tekrar altını çizelim. İşletmenin isimleri kaç adeti olduğu sorulmuş. Evet. E, verilen cevabı e, yine paylaşalım sizinden. Çok komik. E, su kaynaklarındaki su dolum ve şişeleme testlerinin adedi hangi miktarda su aldıkları ve kiraya verme yetkisi? 3 2013 pardon 2003 tarihli. Ee, ve 4916 sayılı çeşitli kanunlarda ve Maliye Bakanının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanun ile il özel idarelerine devredilmiştir. Evet. Şimdi burada <gülüyor> sorulan soru siz ne zaman yetkinizi devrettiğiniz değil, değil. Kime, kime de değil. <gülüyor> evet, e, bu e, gölden kim ne kadar e, su çekiyor bilgisi. Ben evet. bu görevi devrettim diyor. Topu evet. attım yani. Ama yani ben şey merak değilim ediyorum. diyor. Yani Orman ve Su İşleri Bakanlığı peki neyin sorumlusu? Yani hiçbir soruya cevap vermemiş. Benim alanımda değil e, minvaldiğinde bir takım cevaplar vermiş. Evet son soru da bu işletmelerin göle verdiği zarar konusunda çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu çalışmanın tarafıma yönetilmesi rica ederim diyor. Buna cevap verilmemiş. Buna hiç cevap yok zaten. <gülüyor> evet daha dürüstçe bir yaklaşım. Cevap verilmemiş. Evet. Ama son soru dedin de bir tane soru daha sormuşlardı. Yani. Bilgilendirme kapsamında bir cevap almak üzere. Hı hı. Bu işletmelerin göle verdiği zarar konusunda çalışma yapılmış mıdır? Yapılma, yapılmışsa bu çalışmaların tarafıma iletilmesini e, diye. Onda ise şu söyleniyor. Sapanca Gölü'nden su çekmelerine ilişkin bir soruşturma veya mahkeme araştırması ile ilgili bakanlığımda herhangi bir, bir belge yok deniyor. <gülüyor> Bilgi belge yok. Yani açılmamış deniyor. evet Yani şimdi yanıtların soruların doğru karşılığı olmadığı ortada. Ee, bu nedenle zaten hani daha sonra şey tekrar bir soru önergesi zaten veriliyor. Orada evet. da yine benzer sorular var. Onlara da zaten şöyle bir cevap gelmiş. Bakanlık tarafından verilen yanıt şöyle. Sakarya Gölü ve Havzası'nda koruma kullanma dengesi çerçevesinde su kalite ve miktarının Havza Vazı'nda korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda Sakarya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri ile ...bir protokol imzalanarak Sapanca Gölü Havzası için özel hüküm belirleme çalışması başlattıklarını belirtiyorlar. Bununla birlikte Bakan Eroğlu, TÜPRAŞ'la ilgili olarak yapılmış bir inceleme sonucunda... ...başlatılan herhangi bir hukuki süreç veya idari soruşturma bulunmamaktadır diye belirtmiş. Evet, evet. Ee, geçtiğimiz hafta yine Sapanca ile ilgili mecliste bir araştırma e, önerisi vardı... E, Sapanca Gölü'nde sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su çekmesi ve gölü besleyen suların ticari firmalarca alıkonmasını hmm. e, gündeme taşıyan bir araştırma... E, Meclis araştırma önerisi gelmişti gündeme. E, bu gündemden ilgili olarak e, işte mecliste bulunan e, siyasi partilerin temsilcileri tek tek söz alıp konuşma yapmışlardı. E, bizim programın başından beri ifade ettiğimiz e, kaçak su kullanımı, e, su şirketlerinin e, fazla su çekmesi ve tüpraş ağırlıklı konuşmalarda e, konuşmalar yapmışlar. Buna ilişkin olarak AKP'li milletvekillerinde araştırma önergesi için alehte yaptığı bir konuşma var. O konuşmanın içerisinde şöyle bir şey ibare geçiyor. Böyle bir konunun e, işte gündeminin sıkışıklığı nedeniyle e, gerekli olmadığını yani çok gündemimiz yoğun e, sapanca mevzusu önemlidir. Ama bu yoğunluk içerisinde biz bu konuyu gündeme alamayız deyip e, genel kurulda oylamaya sunuluyor e, kabul edenler etmeyenler Sapanca Gölü'nün gündem yapılması hmm, meclis, meclis tarafından reddedildi. Evet reddedildi. En yani bundan daha bu. önemli ne olabilir ben onu merak ediyorum. Yani içme suyumuz evet. elimizden gidiyor. Peki ne yapılmalı? Kısaca özetlersek bu gölün zaten doğal olarak içmeye elverişli e, suyu var. ya yani sayılı göllerden biri. Ancak ve ancak içme amacıyla kullanılması gerekiyor. Yani içme amacı dışında bir kullanıma son verilmesi gerekiyor. Bu kadar kaliteli bir suyun sanayinin ve ambalajın su sektörünün sürekli büyüyen taleplerini karşılaması zaten imkansız, sınırlı. Hı hı. Tüpraş başta olmak üzere tüm sanayi şirketlerinin buradan su çekmesi engellenmeli. Yasaklanmalı. Yasaklanmalı. Gerekli yatırımlar, yaptırımlar uygulanmalı. Ve bunlar tabii para cezasıyla sınırlandırılıyor. Yani yasak çekim yap yapmaya devam edenlere evet çok ağır hmm. cezalar ama daha sonrasında ise cidden e, kapatılması, kapatılması gerekiyor. E, yani. Bu kadar net. Gerekiyor. Aha, yani çünkü bunlar böyle ekonomik yaptırımlarla çözülemez sadece. Yine ambalajlı su şirketlerin havzayı ve gölü besleyen akarsular üzerindeki bu hegemonyası engellenmeli, yasaklanmalı diyelim. İçilebilecek nitelik ve miktarda su zaten belediyeler tarafından sağlanmalı. Biz e, su hakkı kampanyası olarak da bunu söylüyoruz su hizmetlerin sağlıklı bir biçimde vatandaşa ulaştırılması için ne gerekiyorsa altyapı iyileştirilmeleri gerçekleştirilmeli. Ee, böylece hani ambalajlı su sektörüne de gerek kalmayacaktır. Evet. Bu kirliliğe yol açan bir etken ise şeydi. Onu çok fazla dile getiremedik ama e, gölün etrafındaki aslında e, şeyler arası yol. Evet. E, bu da çok büyük bir kirlilik nedeni. Bu, bu da yetmez gibi e, iki şehir ötesindeki İstanbul'un ...Marmaray projesi inşaatından çıkan da işte e, buraya döküldüğünden Hı. bahsettik. Yani gölün kendini yenilese de kapasitesini aşan bir oranda kirletildiğini ve çok hızlı kirlendiğini biliyoruz. İçme suyunu karşılayan bir gölün etrafında hiçbir yapılaşmaya aslında izin verilmemeli. Mevcut yapılar ise yani şu andaki mevcut yapılar Hı. ise evet bu gölü korumak niyetindeyse e, insanlar taşınması gerekiyor. Başka yerlere götürülmesi lazım Tabi burası bir balıkçılık ve turizm merkezi. Yani su ihtiyacı kadar insanların ekolojinin de ekosistemin de e, su ihtiyacı karşılanmalı. Burada sanayi ve çok kentleşme daha çok kentleşme değil. Ekoturizm ve geleneksel balıkçılığın desteklenmesi gerek. Ve tüm bunların tabi bu söylediklerimizin olabilmesi için insani ve ekolojik su kullanımının öncelikli olması gerekiyor. Bu da sadece lafta kalmayacak, uygulanacak. Tüpraş başta olmak üzere sanayi şirketlerinin, ambalajlı su şirketlerinin ellerini... ...Sapanca'nın suyundan yani bizim su hakkımızdan çekmesi gerekiyor. Evet, evet programı Problem... bitirmeden... <gülüyor> <gülüyor> Programın sonuna geliyoruz. Ee, bir duyuruyla bitirmek istiyoruz. Şimdi... Evet. E, ...28 Ocak tarihinde... E, ...Artvin Arhevi Kamilet'te bir eylem var. Kamilet Vadisi... ...evet, çok özel bir vadi. Dünyada sayılı vadilerden bir tanesi... ...el değmemişliği... Yani ...bugüne kadar gelebilmiş sayılı vadilerden bir tanesi. E, bu vadinin üstünde de... Has, projeleri var Zaten Artvin bölgesinde çok yoğun bir biçimde HES'ler e, planlanıyor. Kimisi de yapılmış durumda. E, bir kampanya var zaten hali hazırda süren. E, Change.org Change üzerinden e, bir imza kampanyası var. Kamilet Vadisi Milli Park olsun. E, imzalarınızdan e, Milli Park olmasına sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Birinci duyurumuz bu olsun. İkincisi ise 20 8 Ocak'taki eylemle ilgili e, 28'inde nerede olacaklardı Akgün? Arhavi'de, olacak, Arhavi'de yani. olacaklar. Arhavi'de olacaklar. Bir basın açıklaması var. E, diyorlar ki e, Çoruh Havzası'nda inşaatı süren 27 ayrı baraj ve HES'in yalnızca 7'si ve en büyükleri Artvin'de. Artvin Türkiye için can suyundan zaten feragat etti. E, gelin bunu birlikte durduralım e, diyorlar HES yapımını. Hı hı. Evet İstanbul'dan da gitmek isteyenler için biraz bilgi verelim. Hı hı. E, 27 Ocak'ta yani e, bu eylemden bir gün önce e, şey yapabilirsiniz. E, İstanbul Arhaviller Derneği Merkezi bu kavacıktaymış. Oradan kalkacak ücretsiz otobüslerle buraya gidebilirsiniz. Bir tane e, irtibat numarası evet, verelim. İstat'ın telefonu 0532 663 83 08. Bir de mail adresi arhavi.dernek.gmail.com Kom. evet. Buralardan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet. evet, çok uzattık. Su hakkından da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil. Yaşam için su.